Ağzubillahı Şamīgül Aleym, min al-Shaytan al-Rajim. لَنَزَّلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Vallahu'l-ladî la ilâhe illâhu âlimul gaybi الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Allah, El Galık, Bari, El Mucalir, L قد الله العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا صلو على شفيع دنوبنا محمد اللهم صل على رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فهل عتيت من توليت من تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Sadakallahu'l-Azim Allahümme enfa'na bil-Quran-i'l-Azim Barik lana fiyem Elhamdülillâ rabbil alemin Estaghfirullah'l-hayyel qayyum Hassantukum bil-hayyel qayyum Lelilâ mutebeda Ve defa'atu ankum Sû'e bil-â havle ve-lâ Kuvvete illâ billâhil alîl-azim Ve katı'atul rahim Akraba ilişkisi Kesilecek Akraba ilişkisi kesilecek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 Yönetimde yetki verirse bir de siz entüfsidüfil ard yerde bozgunculuk çıkarırsanız ve tukatlı var hamakum akraba ilişkilerini keserseniz sılayrahmi rahimi bozarsanız ne olacak? Korku korkarım olur bunlar. Ulai <gülüyor> kelledinellanhumullah. Allah kime imkan verdi de o kişi o imkanla sılayı rahim yapmadı? Akrabasına arayıp sormadı. Velev mektupla, velev telefonla. Gelmedi, gitmedi, ulaşmadı. Bunlar var ya, Allah bunlara lanet etmiştir diyor. Cennetinden, rahmetinden tard etmiştir diyor. Kulaklarını sağır etmiştir. Gözlerini kör etmiştir diyor. Akraba ilişkisini kesen adamın diyor. Kalp gözü kördür, kalp kulağı sağırdır. Haktan, hakikattan kahfildir diyor. Kur'an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 İyi muamele edin. Ve bidil kurba, akrabanıza vel yetama yetimlere vel mesakin fakirlere, yoksullara vel caridil kurba yakın komşuya Kur'an söylüyor. Yakın komşu, eve bitişik aynı apartmandaki hepten aynı apartmandaki tamamen yakın. Vel caridil qurba, vel caridil cünüb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 Efendim faiz erriba fintan usbu'un şerbi 72 küsur günaha dahildir. Faiz belası 70 küsur günahın içinde yer alır. En en aşağısı diyor anasıyla düşüp kalkması kadardır. En aşağısı diyor annesiyle zinadır hadis. İnne min en büyük faiz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 Kardeşim şuradan, arabanı şuradan park etmeye açık. Ne diyorsun can bana? Küy! Ne oldu ya? Giriyor ona Adam ona bir şey diyor, o ona dalıyor En ufak bir şeyle Arabayı, efendim, onu sollamış, onu Sen bana niye lan korna çaldın? <gülüyor> İniyor aşağı, kaç yerinden bıçaklamış adamı ya Şu haberler, şu şeyler, olaylar yani şu memlekette tabi duyulanlar duyulmayanların zekatı olmaz çoğu havadislerde kaçıyor ya geçen gün işte, <gülüyor> hoca Hocaefendi ve, vefat etti dedim size Abdurrahim Hoca değil mi? Abdurrahman Hoca Kanlıca'daki şey Kaynarca'daki Abdurrahman Hoca Allah rahmet etsin Amin. Ya adam kiracı kirayı ödemiyor veya da eziyet ediyor de mübarek bir dairesi var kira alacak Gidiyor adamdan kirayı istemeye veya adamı çıkartmaya neyse geliyor adamı öldürüyor ya mübarek hoca efendi öldürdü adamı Cık. yakında oldu yani vaaz adam efendi adına e bağlı vaiz hatip adamdı neticede yani kiracı alıyorsun başına bela yardım edeceksin başına bela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 Rasulullah'a mı soruyorsun? Kur'an'a bak. O ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor. Kur'an ahlakı Kur'an. E Kur'an sana onun biçilir. Hudil af ve af yolunu tut. Ve mur bil urf iyilikle emret ve arızan cahilin. Bilmeden ederler, bilmeyen, haddini bilmeyenlere dalaşma, bulaşma diyor. Mevzu çıkartma diyor Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Bo dozlama. Mevzuları açıyorsun. İtfâ <gülüyor> billet En güzeliyle davran diyor. En güzeli Kısa, adam sana bir tokat senin de ona karşı hakkın nedir bir tokat bir tokat ve ceza yetinse yetiyor bir kötülüğün karşılığı diyor nedir misliyle mukabele edin femen afa ve asliha feecru ala Allah ama derse ben affediyorum görmemezlikten geliyorum sevabını ben vereceğim Allah diyor kimseden almayacak geldim gelsin benden alsın diyor yedim tokatı otur aşağı hoca adama eşek derler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 Ma'u'lakaha illellezine sabru. Bu makamlara sabredenler kavuşturulur. Ma'u'lakaha illazi hazun azim. Her hacının, her hocanın, her sakallının, her Müslümanın ağzının kaşığı değildir diyor. Büyük nasipli olan, İslam'ın ruhuna, şuuruna erenlerin nasibidir diyor Allah. Yoksa bakıyorsun adam, ey çirkef çirkef çirkef. çirkef. Huysuz mücadeleler, birbirini tacizler, eziyetler. Sana bunu mı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 وَالْعَاف۪ينَا Nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttumdan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. Affedenler, silenler diyor. اَفَوْتُ tamam dedi kapat sildik bir şey yok ya. Olmaz diyor. Vallahu يُحِبُّ muhsinin diyor ayetin sonunda. Allah bir de iyilik edenleri sever diyor. E ne yapayım sana dedi çorbayı üstüme döktün diye. Hadi seni azat ettim falan cariyeyle de nikah ettim dedi ya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 Sıra de adalet sen çık Ben yaya gideceğim Ben ayakkabılarımı elime Dereye geçeceğim Reisülülemir devlet reisi Fark etmez onlarda ahlak var Ama kıyametten evvel Bu huylar bozulacak ve suülci var Kötü komşuluk belirecek insanlar Yine kıyamet alametlerinden Bu hadis-i şerifler ee, birkaç ee, Şekilde rivat edildiği için Bu da tam alamettir efendim Suülci var kötü komşuluk Geçimsizlik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 Böylece Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri'nden mağfiret talep ederler ve temizlik isterler inşallah. Resulullah buyuruyor ki, Cuma sabah namazından üstün bir namaz yoktur. En üstün namaz onu cemaatle kılmaktır. Bir kimse Cuma sabah namazına cemaata gelirse af olmadan çıkmaz diyor ya. Bayramınız bayram olsun ya. Cuma sabahı af olun, o gün bayramınız olsun. Haftalık sigortanız olsun. Cuma salim geçer, bütün günler ona tabi geçer diyor. Hadis-i Şerif. Onun için şu Cuma'ya değer verelim. Cuma'mızı kendinden gündeme getirelim. Cuma'mıza hazırlık yapalım. Gecesinden başlayalım bu hazırlığa. Cuma gecesi zaten başlıyor. Mübarek yatsın namazının cemaatinden. perşembe Cuma'ya bağlayan gece. Risale-i Kusya'yı kim yazdı? Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehifendi. Evliyaullah'ın reisi şurada yatıyor. İsmet Baba Tekkesi. İsmet Garibullah Dergahı şurada hemen efendim yukarıda. Bu mübarek tekkede yatıyor. Velilerin başbuğu. Bu zatın eseridir. ilhamla yazılmış. Bunun izahını kim yapmış? Üstadımız, şeyhimiz, Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Allah başımızdan eksik etmesin. O mübareğin, o sözleri, o feyizleri, o bereketleri hepinizin evinde yatmadan efendim 3-5 mısra, 3-5 Beyit okursanız Allah size feyiz verecek, nur verecek. İsmet Garibullah gibi büyük bir veli buyuruyor ki benim risalemi okuyanda dert ve keder kalmasın Allah'ım diyor hakikaten nerede okunuyor hemen orada bir feyiz geliyor okunduğu yere rahmet yağıyor bu denenmiş sıkıntınız varsa deneyin hemen o buhran sizden kalkar o Risale-i hürmetine inşallah insanların aşkını sevgisini Allah'ın dostlarına yönlendirin Allah için sevin Allah için kızın sevilecekleri seçin Allah Teala bu dostlarının şefaatına nail eylesin Habibullah Can Canan'ın Mazhar ta Hindistan'da yatıyor Yeni Deli'de yatıyor ama ruhaniyetleri bunların alemi dolaşıyor ve siz onları severseniz, dinlerseniz, ruhlarına fatihadi ederseniz mutlaka sizlere himmetleri ulaşıyor daraldığınız yerde bu Allah dostları mededinize yetişiyor ama o irtibatı kurmak için tanımak ve sevmek lazım o sevgiyi kazanın inşallah geçen hafta burada olup bu hafta mezarda adam var Sizden birinizde haftaya mezarda olabilirsiniz. Kendinizi kabir elinden sayın. Önceliklerinizi belirleyin. Bu mezara indiğim zaman ne sorulacak? Öncelik belirleyin. O öncelikleri yapın. Taviz vermeyin o önceliklerden. Evvela itikat sonra namaz. Abdest ve namaz. Ameli salihin başı abdest ve namaz. Abdestimiz, güstümüz, tağretimiz Güzel olsun. Allah'ımızın istediği üzere olsun. Bir ufacık kuru yer kalsa zarar görürüz. Bu abdest Risalesi'nde ne ilimler, ne ilimler, ne ilimler. Şöyle Allah Resulü'nün istediği gibi bir abdest nasip olsun ya. Öyle bir abdesti öğrenip almak nasip olsun ki o abdest bizi Allah'ın azabından gazabından kurtarsın inşallahurrahman. 8-10 sene diyor evvel külliyeye sohbete getirdim. Taksi şoförüydi Efendim namaz abdese başlatamadık. 3 gün evvel içki komasında öldü. Şimdi biz buna ne yapalım diyor. Yani buna ne yapalım? Ne yapalım? Tabii ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem velayeş mümin. İçki içen mümin olarak içki içmez diyor. Layez nizan mümin. Zina ederken mümin olarak zina etmez diyor. Ama tabii ehli sünnete göre zina ederken de ölse, sarhoş da ölse kafir midir? Değildir. Ehli sünnet öyle bir istikamet ve orta çizgi belirlemiştir ki peki bu hadis-i şerifteki mana nedir? Bu hadis-i şerifteki mana şudur. Eğer gerçek manada Allah'a iman, ahirete imanı göz önünde bulundursa zina edemezdi diyor. Tabii ki o zina ve içki anında gaflete düşmüştür diyor. O gaflete düşmese de o günaha düşmez. Hadis bunu anlatıyor ama kafir değildirler. Efendim imanlı olduklarına şahitseniz Hali hayatlarında efendim e, ayıkken Müslüman olduğuna, inançlı olduğuna, Amentü esaslarına, Kur'an'a, sünnete inandığına şahitseniz Allah rahmet etsin diyeceksiniz. Yine Allah'ın celle celali rahmetine ısmarlayacaksınız. Çünkü bizim hükmümüz zahire göredir. Son nefeste Allah'la arasında kimin ne olduğuna kimse hüküm veremiyor. Ancak tabii kelime-i tevhid ile giden, kelime-i şahadetle gidene çok büyük bir güvencemiz vardır. Abi, tabii içkide, kumarda, zinada gidene e, epey bir e, sıkıntı vardır. Bununla beraber Allah Teala ve Teccad Hazretleri imanını kurtarmış ola bilir. Bu kafir öldü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dengeyi koruyun, dengeyi bozmayın. Bir de şöyle bir dua yapılabilir. Ya Rabbi bu kardeşimiz İman ile öldüyse ona mağfiret eyle, ona rahmet eyle. Bir iman ile ölme kaydı, şüphelendiğiniz noktada imanlı ölme kaydı koyarsanız o kayıt sizi kurtarır. Anladınız mı? Eğer imanlı öldüyse ben kaybı bilmiyorum ya Rabbi sen biliyorsun. Ben çünkü imansıza rahmet okuyamam. Ama imanlı öldüyse biz onu Müslüman tanıyoruz. Son nefeste imanlıysa diye bu şekilde bir dua edebilirsiniz.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 Amin. Buhar